Oh. <laughs> açık gazete.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 kes Açık Radyo Brasisi 94.9 Açıkradio.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Ben Ömer Madra, Can Tomil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümşer ve Robitaer de bize destek veriyorlar. Günaydın. Günaydın. Açılışı antik bir müzik aletiyle Ludis Kayeniki'nin çaldığı Karpurnia adlı parçayla yaptık. Enstrumental bir parçaydı. Neden çaldığımızı da bunu şimdi Eduardo Galeano'ya bakarak anlayalım. Kadınlar, Eduardo Galeano, çeviren Süleyman Doğru. Yayıncılık. Gecenin Sesleri İsa'dan önce 44 yılının bir gün doğumunda Kalpurnia ağlayarak uyandı. Rüyasında bıçak darbeleriyle delik deşik olmuş kocasının kollarında can çekiştiğini görmüştü. Kalpurnia rüyasının kocasını anlattı ve ağlayarak dışarı çıkmaması için yalvardı ona. Çünkü orada onu ölüm bekliyordu. Ama Pontifex Maximus, ömür boyu diktatör, ilahi savaşçı, yenilmez tanrı bir kadının rüyasını ciddiye alamazdı. Julius Caesar onu eliyle kenara itti ve Roma Senatörsuna doğru ölümüne yürüdü. Kadınlar Eduardo Galeano çeviren ...Süleyman Doğru. SEL YAYINCILIK Evet, tarihte bugüne geçmeden... ...Sahattim Arif takviminden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 ve uydu üzerinden yayınlanıyor Konser Bu da bir televizyon tarihinde bir bireysel şeyin gösteri yapımcısının en çok izlenen programı olmuş. Konseri olmuş. Allah Allah'a 1973'te. 2000'de Birleşmiş Milletler Mahkemesi,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 Bütün gün ve bütün gece boyunca, gün ve gece boyunca 100 mikro, mikro dalgaya fırın yakmaya eşit herkesin, herkes Muazzam 100 mi? mikro dalga fırın yakıyor herkes, gezegen üzerinde dört buçuk milyar insandan bahsediyoruz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 kasırgaları ve veselleri daha ölümcül hale getiriyor ve yükselen ayrıca denizdeki hayat ölüyor deniz canlılarının bu sıcağı dayanamıyorlar ve koral yani şeylerin mercan kayalıklarının yok oluşu ve okyanuslardaki biyoçeşitlilik ve yeryüzündeki biyoçeşitlik için yanılmayacak kadar önemli hayatın temeli o yani o da gidiyor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 350 oyuncularından Tara Hauska, Ojibwe aktivistlerinden yerli ve hukukçu Joaquin Phoenix Nobel ödüllü şey Nobel diyorum Oscar ödüllü ve bu senede birçok bir dalda Oscar da yoldu çok her oldu. O Ariel Derange, Atabasca yerlilerinden ve Martin Sheen oyuncu ve aktivist onların da bulunduğu 150 kişi kendilerini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 Onların buluşmasına ilişkin de çok ilginç bir bölüm var. Her ikisinde iklim içinde size sunmaya çalışacağız şimdi ara. Açık kastı. Açık gazete. Evet açık adıyor. Saat 9.30 beş geçiyor, altı geçiyor. Bir de şeyi eklemeyi unuttum. Önemli bir hareketin bir parçası da İklim aktivistlerinin mesela şeye de yükleniyorlar, bankalara ve sigorta şirketlerinin desteğine. E, Credit Suisse'in de e, 2018 Kasım'ında e, özellikle Federer'e, e, tenis şampiyonu Federer'e destek vermesine karşı da büyük bir harekette başladı. Türkiye'den de aktivistler de bu konuda görüyorlar. E, ...baskı yapmaya devam ediyor. bir video yayınlandı. O videoda aynı zamanda Atlas Arrafoğlu da Federer'e kredi suistin reklam yüzü olmasını ve yatırımların aynı zamanda çekmesini söyledi. Federalerden de bu çağrıyı aldığını ve iklim krizinden aslında onun da etkilendiğini, Avustralya'daki orman yangınlarında kaçmak zorunda kalanların arasında onların da ailesinin bulunduğunu söylemiş...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 çünkü fosil yakıtlarla bizim geleceğimizde yakıyorsunuz diyorlar ilginç bir şey e, enerji e, yönetim kuruluna sen de gel demişler e, kime Louisa Neubauer'e Almanya'daki yüzü iklim e, hareketinin Greta Thunberg çok sık e, çeşitli toplantılarda bulunuyor kendisi ve kendisinin yaptığı TEDx konuşmasını da ...buradan vermiştik size... ...hatırlıyorsunuz... Siz Zimans, ...Gel bizim şeyde otur... ...çalışmalara katıl sen de demiş... ...benim orada işim olmaz demiş... ...Vizan hmm. Neubauer... ...ve Siemens'i reddetmiş... ...iklim... ...kriziyle ilgili bir şeye de... dünyanın en büyük... ...varlık yönetimi... Por portföy yönetimi şirketlerinden biri... ...belki ikinci büyüğü olan... ...Vanguard adlı şirkette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 Bunun nasıl sonuçlanacağını insanlık için nefreci şiddet çatışma hatta savaşa yol açabileceğini önlemek için iklim verilerini çatışmaların nereden nerelerde çıkabileceğini gösteren önden gösteren bir araştırma yapılmış. Bu da önemli aslında.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 Cumhuriyet Gazetesi'nde ve çeşitli bir günde Evrensel'de de çıkan haberlerde özellikle de Hazal Ocağı'nın çok ayrıntılı incelemelerinden de biliyoruz ki ya Kanal ya İstanbul, İstanbul Bülteni'nde İstanbul Büyükşehir'in hazırladığı 23 milyon metrekarelik orman ve 136 milyon metrekare tarım alanının yok olacağı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 Voysa Kanal İstanbul'un en çok bir emlak ve gayrimenkul projesi olduğunu kanıtları da çoğalıyor diyor. Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamid El saninin annesi Şeyha Moza'nın Başakşehir'de 100 bin lira sermayeli şirket kurup Kanal İstanbul güzel yerinde 44 dönüm arazi satın aldığını da sözcüğünü ortaya çıkardığını hanım satalım dedikten sonra 300 dönüm arazi kapatıldığını.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 Kadar süre istediği, bir haber. bu sabah geldi mi? Hafta tarafı da bir şey yapmış mı? Muhtemelen Libya'daki saat e, dilimi bizden biraz daha sonra gün doğumunu görüyor. Önümüzdeki saatlerde öğreneceğiz bunu da. Evet, böyle bir haber henüz gelmedi, değil mi? Yani Sarraj e, Çavuşoğlu, e, yani Türkiye Cumhuriyeti dıştir Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu. Rus mevkideşi Sergei Lavrov'la ortak basın açıklaması söylüyor ve sarrac Ateşkes metnini imzaladı diyor Çavuşoğlu. Hafter yarın sabaha kadar süre istedi demişti. Ee, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 8 Ocak'taki Libya'daki ateşkes sağlanmasına yönelik çağrıların ardından taslak metin hazırlandığında söylüyor.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 bir Türk yetkili adı da açıklanmamış, YPG'ye karşı bir masada olduğu bir toplantıda ilk defa oluyor uzun bir süreden beri yani Türkiye yetinde, şeyle, Suriye ile, Meşrresat yönetimiyle görüşme çok kısaca kalan bir iki dakikamız içinde de birkaç başlık söyleyeyim. Askeri okulu öğrencisi oğlunun haksız yere darbe teşebbüsle suçlandığına inanan bir anne Melek Çetinka'ya Ankara'dan adalet yürüyüşü başlatıyormuş hedefi. Oğlunun tutuklu aldığı Silivri cezaevi, Deutsche Welle Haberi. Zorunlu askerliğini yaparken öldürülen Ermeni, Sevak balıkçı davasında karar çıkmış ve sanık Kıvanç Ağaoğlu 16 yıl 8 ay hapis cezası alarak duruşmada tutuklanmış. Bu da önemli bir gelişme ve soykırmının 96. yılında öldürülen Sevak Balıkçı davasında bu hapis cezasını yorumlayan HDP milletvekili Garopaylan'da ülkedeki nefret iklimini hala sürdüğünü vurgulamış ama nihayet bir nefret suçunun cezalandırıldığını gördük demiş. Bir de başka bir şey var. Bir mezopotamya ajansından haber alan bir habere göre Mor Yakup Manastırı'nın rahibi Sefer ya da Aho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 Seçim yasasına göre e, üst üste iki defa fazla e, seçime e, a, pardon seçilmiş kişiler e, a, aday olamıyorlar yani e, Morales'in biraz hile yoluyla değiştirdiği ana e, da Anayasa eserle da dedilen ama anayasa mahkemesi Aracılığıyla Morales'in dayattığı e, dördüncü kez e, başkan olma e, hevesi.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 hem koka üreticisi, yerli yani Morales'e gibi, gibi çok benzer. Evet, onun 30 sene önceki, 25 sene önceki hali gibi diyebiliriz. 30 yaşında ki Andronio Rodriguez. Andronio Rodriguez biraz Morales'in siyasal miras değil mi amamet yani özellikle evet. Eva Morales ilk çıktığında ve büyük bir dönüşüm gerçekleştirdiğinde daha yeni doğmuştu 3-4 yaşındaydı don andron Rodriguez o zaman yani böyle bir şey evet, 1989 doğmuş Çünkü, çok önemli evet Evet, çünkü darbeyi Kamaço'nun yaptığı ve iktidara el koyacağı ve Kamaço'nun gelecekteki devlet başka olacağı çok iddia ediliyordu ama Bolivya seçmenlerinde öyle büyük bir etki yaratmışa benzemiyor Kamaço Bekle, ee, beklenmedik bir gelişme sayılabilir. bu tabi seninle defalarca da konuştuğumuz gibi aslında iktidarda fazla bulunmanın yarattığı bir e, insani büyük bir zaaf yani bir, bir... moral etsin, Evet. evet çünkü etsin. şunu görüyoruz. Eğer seçimlerin yeniden e, kendisini seçilmesi konusunda zorlamasaydı, 2016'da yapılan e, referandumun sonuçlarını kabul etseydi, yani referandumda halk yüzde 52 bir çoğunlukla yanılmıyorsam e, anayasa değişikliğini reddetmişti. Başkanın dördüncü kere veya üçüncü kere seçilmesini öngören e, anayasa değişikliğini etmişti e, e, Ve Morales buna rağmen bu, e, değil, bu anayasa destansında kendisinin uluslararası insan haklarına e, aykırı oldu. engellenemeyeceğini iddia ettiler. Ve bunu anayasa mahkemesine götürdü. Ve kendisinin adaylardan oluşan anayasa mahkemeti gibiydi eti hak verdi. Yani bu anayasa mahkemesinin o dönemdeki bu kararı e, hakikaten e, anayasa mahkemeleri utanç tarifine geçecek kararlardan bir tanesi. Bu tür zorlamalar yapmasaydı ve e, kendisinin yerine belli ki belli bir e, güçte e, örgütünün hareketinin içinden adaylar çıkabiliyor. O onlara e, önünü açabilseydi. Şu anda muadepe devlet başkanı değildi. Ama e, Bolivya'da yine kendi hareketinin e, yönetiminde olduğu bir e, devlet yapısı olacaktı, yönetim yapısı olacaktı. E, bu kadar açık yaşanmayacaktı. 40 ayetin Öldü evet. Ölenlerin de sorumluluğu taşımayacağı gibi belki de ileride heykeli de dikilecek biri, biri olabilir. Evet. Evet. Maalesef. E, maalesef. Ben yani şunu demek istiyorum. E, Morales'in yerine başka aday çıkartırsak seçimleri kaybederiz. E, böyle bir birlik e, böyle bir ücret sahip olmadığımız için Morales'i destekledik diyen bir dizi MAS yöneticisinin de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 Bakmaya istersen devam, devam eder. Evet. Bu Cezayir'de 47. defa geçen cuma günü eskisinden biraz daha az kalabalık olmakla beraber gene hem Cezayir başkentinde hem de başka şehirlerde halk sokaklarda bu kendilerinin tabiriyle sistemin yani 1962'den beri e, iktidarı elinde tutan Kli'nin e, yönettiği e, rejimin e, sistem olarak tanımlanıyor. Bu sistemin değişmesine, dağıtılmasını daha doğrusu. that them. çünkü petrol özellikle fosil <gülüyor> yakıt yani çok ağırlıklı bir şey işgal ediyor nokta değil mi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 tutuyordun da 2003 yılındaki evet. işgali, giden istilaya giden gün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 Güçüzey'ne dayalı rejimler e, yürütüyorlar. E, tabii Meksika'daki, şeyi açtım. Meksika'daki gazeteci öldürülmeleri, e, gazeteci cinayetleri artık ayyuka çıkmış durumda. Evet yani insan okurken bile dehşete kapılmadan yani edilmiyor. Ne, her hafta hmm, gazeteciler evet. öldürülüyor ve orada e, özellikle bu narko,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 haber yapan e, gazeteci varsa öldürüyorlar. Yani ben... evet, evet. Evlerinde filan hatta, evlerini basarlardı. Evet, evet, evet. İş evlerini yani basarlar, öldürüyorlar. Yani radyo e, binasını basıp stüdyoda öldürdükleri dahi oldu. Yani Meksika e evet, hakikaten evet. bir cehennem bu açıdan. Yani o bakımdan bambaşka bir şey Meksika'da Evet. Ee, Irak'ta 5 Ocak'ta biliyorsunuz mecliste, e, meclisin Şii çoğunluğu e, yabancı askerlerin ülkeden çekilmesi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 Yönelim de kes, kesmetti orası da o açıdan. Evet ama diğer taraftan tabii e, İran'ın yolladığı Şii, e, İran milislerinin de ülkeden çekilmesi gerekecek. Evet. Bir de Türkiye'nin e, e, Irak'ta bulunan askeri güçlerinde bu e, karara dahil mi değil mi? Peki Türkiye'de konuşmadı yanılmıyorsam. Çünkü... Ee, Irak'taki Irak Meclisi herhangi bir ülkeden bahsetmiyor. Bütün yabancı askerlerin e, ülkeden çekilmesinden bahsediyor bittiğim kadarıyla. Evet Türkiye'nin yaklaşık 2500 kadar askeri vergi değil mi? Evet kuzeyde. Kuzeyde. Evet yani, yani e, Irak, e, Kürdistan'ı bölge yönetimi e, sınırları için. E, Irak'ın yanında Türkiye devam eden gösteriler İran'da İran'daki gelişme de son derece önemli çünkü Kasım Süleymani'nin ölümünden önce biliyorsunuz İran'da petrol fiyatlarının artmasına protesto eden eylemler başlamıştı Kasım Süleymani'nin ve yardımcısının öldürülmesinden sonra bir ulusal birlik ve beraberlik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 Ve burada da gençler ve kadınlar özellikle başı çekiyor. Çok dikkat çekici bir durum evet. var yani. skandal niteliği taşıyor. Sadece bu açıklama bile. Bir de benim takıldığım küçük bir şey var. İznimle onu da ekleyeyim Ahmet. İnsani hata deniyor. Yani 176 kişinin para, parçalanarak insanın öldürülmesini ve bu konuda yalan söylenmesini bir insani hata olarak katelemek evet. de yani artık trajikomedi. Herhalde. Evet aynen. Tabi bu Hüseyin Selami'nin söyledikleri arasında biri olduğunu iddia etti. Ama diğer taraftan insan öldürme amaçlı değildi bu füzeler dedi. Evet. Ama diğer taraftan da benim bildiğim kadarıyla yalana yalan ilan edil ilave edildiği ortaya çıkıyor. Çünkü İran e, füzelerin atılmasından sonra 80 e, kişinin öldüğünü Amerikalı ve Iraklı 80 askerin öldüğünü ilan etmişti. Evet etmişti. Onu da herhalde geri almış olmanı. Çok çok e, hata berbat bir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 var olan e, kamu e, örgütlerine bir paralel örgüt olarak var olmuş çünkü biliyorsun devrim muhafızlarının e, dan e, bir devrim muhafızlarına ait birlikten ateş edildiği makineli e, evet. yollandığı ortaya çıktı e, yani askeri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 en önemli taleplerden biri de Kasım Süleymani'ye yapılan bu resmi cenaze töreninin yaz ilanının uçakta Ukrayna uçağında düşürülen vatandaşlar içinde aynen yapılması talebi var ki çok ilgi çekici geldi bana. E, tabii o talep zaten e, o e, yaz e, töreni fiili yani gayri resmi yaz töreni sırasında e, protesto gösterileri başlayınca Devrim muhafızları hemen bastırmak için müdahale ediyorlar ve o sırada da İngiliz Büyükelçisi'ni de toplayıp götürdüler evet. biliyorsunuz. Bir, bir bir buçuk saat gözaltına alındı. İran Dışişleri bakanı ne yapacağını şaşırdı, ne diyeceğini şaşırmışlardı. Bir farkında olunmadan yani bilmeden yapılan bir hata olarak i̇nsan tanımladılar. Hata, evet. O da bir insani hata. Şimdi 25 Şubat'ta seçimler var İran'da.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 bir e, toplumsal muhalefet e, ha ha harekete geçecek bunu daha bilmiyorum. Göreceğiz evet. Peki çok teşekkür ederiz Ahmet. İyi Görüşmek, Görüşmek üzere. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Açık kastı. açık bilinç güven güzel der ile bilim ve felsefe sohbet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 Ee, şöyle bir durum olduğunu herhalde görmek mümkün ee, medyanın çok büyük bir bölümü bir şekilde iktidar sözcülüğü e, hizmet birimi e, gibi bir görev üstlendikleri için e, böyle hani film setlerinde karşılaştığımız bir dekor neredeyse oluşturuyorlar.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 hep birlikte çalıştıklarını görüyoruz. Bu sefer de gerçekten e, öyle oldu. Yani benim kanını donduran e, içerikte bir takım haberler çıktı. İşte işsizlikle ya da e, yoksullukla alakası olmadığını e, anlatmaya çalışan e, özürcü, e, iktidar özürcüsü diye, diyebileceğimiz bir takım adaylar falan çıktı. Oysa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 e, vakanın insanlık hikayesinin çıktığını da tahmin edelim belki bunlardan başlayıp oradan genç işsizliğinin nedenlerine dünyada ve Türkiye'de karşılaştırmalı olarak durumuna e, bakalım istersiniz.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 Doğru üniversiteye gidemedim. Doğru kentte yaşamıyorum. Ailemin yeterince olanakları yok gibi. E, bu şekilde kendisine ilintili olan kısımlarda hatayı arıyorlar. Hayır, böyle değil. Sistem yanlış. E, yeterince istihdam yaratmayan bir ekonomi politikası var. Bu ekonomi politikasının kötü yönetildiğinde daha da kötü sonuçlar yarattığını görebiliyoruz işte krizler yaşandığı zaman. Dolayısıyla suçlu gençler değil bu kadar kişi olamaz. O zaman kendinizi suçlu hissetmeyin. Peki ne yapacağız? Tabii ki bireylerin daha eşi bile olmayan insanların gücünü göstermesi en temel yöntemi dayanışma örgütlenme. O zaman hani biz varız bakın göz ardı ediliyorsunuz. Türkiye'nin BKMS gençlerin işsizliğidir. Lütfen hep beraber sesimizi çıkaralım. Birlik olalım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 Yaşıyor çünkü daha çok e, iş gücüne dayalı sektörler Türkiye'de etkin. E, bu bir neden. Şimdi ikinci bir neden var. Türkiye'nin seçmiş olduğu e, ekonomik sistem var. Yani bu özellikle e, AKP iktidarı döneminde e, daha çok dış borçlanmaya dayanan, e, gerekiyorsa dışarıdan ithalatın yapıldığı ama içeride üretim yerine hizmetler sektörünün, inşaat sektörünün tercih edildiği bir e, sistem var. Bu arttırıyor ki şöyle bir e, şey söylemek istiyorum. İşsizliğin nedeninin kriz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 Aynı zamanda iş kuruyun kullandığı belli e, teşviklere rağmen e, bu neticede tabii ki işsizlik patladı. Şimdi en başta bir ayrım yapmıştım işsizlikle genç işsizliği ayırmak lazım diye. Çünkü az önce bahsettiklerim hem işsizliğin hem de genç işsizliğin ortak olduğu alanlar ama bir de genç işsizliğin farklı bir alanı var. O da şu sizin eğitim politikanızı insan kaynakları politikanızı zatihi bu sektöre ilk defa girecek insanları çok etkiliyor.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 insan kaynakları planlamasında ihtiyacımız var. Türkiye'de şu anda yanılmıyorsam 1,6 milyon imam hatipli öğrenci var. Ee, çok ciddi bir açık öğretimleşme var. Bakın bu bahsettiğim ortaokul lise ve çoğunlukla Şanlıurfa'lı, işte Batmanlı, Bitlisi, genç, küçük kızları e, evlerinden çıkmasınlar... ...ama bunu hukuku uyduralım diye gerçekleştirilen bir açık öğretimleşme var. Bunları çözmezsek biz genç işsizliğini de çözemeyiz. Neticesinde korktuğumuz şeyler, işte az önce size bahsettiğim hayali iş gücü barajının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 Evet, ben de bu noktada pardon bir şey sormak istiyorum. Yani gerçekten ülkü, ülkü tücü, hatta tüyler ürpertici bazı rakamlar var. Bunun e, neler getirebileceği konusunda işte kötü eskiden e, okuduğumuz şeylerde işte Karl Marx'ın e, yedek sanayi ya da yedek işçi ordusu e, dediği şeylerin nereye yol açabileceği konusunda toplumsal büyük problemlere e,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 Biz hali hazırda bunu yaptık ve şu anda Türkiye için alternatifler e, bir faşist veya bir komünist yönetim değil e, daha alımlı bir sosyal demokrat veya daha alımlı bir liberal demokrat sistem. Çünkü biz zaten şovenist milliyetçi veya din muhafazakarlığa bulanmış bir piyasa ekonomisi zaten şu anda yaşıyoruz. E, hani Erdoğan e, kalacak mıdır devam edecek midir AKP güçlenir mi zayıflanır mı hani bu programın doğrudan bugün konusu olmadığı için değinmiyorum ama şunu belirtmek isterim e, sanıyorum. Siyasi İslam ve onun iktisadi e, yönetim biçimi e, mi adını Türkiye'de dolduruyor. Ama yerine bir şey konabilecek mi? Bence bu uzun bir arayış içerisine girecek Türkiye. Ama o arayışta işte düşündüğümüz kadar da e, yumuşak geçişli olmayacak sancılar olacaktır. Çünkü insanlar geleceklerinin hakikaten kaybettiklerini her fark ettiklerinde e, bunun bir toplumsal tepkisi oluşacak. Tabi buradaki ana e, kilit soru şu. Acaba bunlar bir sosyal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 et genç işsizler hem Instagram'dan hem de Twitter'dan şu anda birçok veriyi paylaşıyoruz, dramları paylaşıyoruz, haberleri paylaşıyoruz.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 Konumuz iktisatçı Doktor Murat Kubilay'dı Genç İşsizler Platformu'nun da kurucusu kendisi. Ee, gelecek hafta gelişim psikolojisi e, çerçevesinde e, Profesör Bilge Selçuk'u konuk edeceğiz. Bir aksilik olmazsa ve yeni çıkan kitabı e, bugünkü konulara da temas edecek bir şekilde insan her koşulda yı konuşacağız haftaya görüşmek üzere hoşçakal Murat Bey çok teşekkürler Murat görüşmek üzere efendim ince davetiniz için teşekkür ederim kalın açık bilinç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 Yeah. <laughs>